1850 numaralı konu, Halit bin Abdulluzza'nın etinin bereketlenmesi, Hazreti Peygamber bir koyun kesti, Halit'in çocukları çoktu, Peygamber ondan yedi, bazı arkadaşlarına da yedirdi, kalanını da Halit'e verdi, onlar da etten yediler ve biraz da arttı.